Merhaba, bazı ülkelerde sözde herbisit ve pestisitlere karşı dayanılıklarını arttırmak, daha doğrusu çiftçiyi bu tohumlara bağlı kılmak ve kendi ilaçlarını satmak için genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanılıyor. Buna karşın zararlı böcekler tüm dünyada mahsullere zarar vermeye devam ediyor. Bu istilacı türleri kontrol etmek için bilim insanları zararlıları genetik olarak kendi türlerine karşı programlıyorlar. Doğu Anglia Üniversitesi ve Oxitec şirketi araştırmacıları doğaya salınan genetiği değiştirilmiş meyve sinekleriyle zararlılarla mücadeleyi daha ucuz ve etkili kılma peşinde. Araştırmacılar 200'den fazla tahıl türüne büyük çaplı zarar veren Akdeniz meyve üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu türün insektisitler, baltıt tuzakları, biyolojik kontrol ve kısır böcek yayma yöntemleri harmanlanarak elde edilen sit yöntemiyle Kontrol altına almaya çalışıyorlar. Sit kısır çiftleşmeleri sağlayan bir yöntem. Araştırma ekibinin başındaki isim Dr. Philip Lefdish. Şu anda zararlılar ile mücadelede kullanılan sit yöntemi normal erkek ve dişi bireyler arasındaki üremeyi kısırlaştırılmış erkek kullanarak engelliyor. Yöntemin olumsuz tarafı ise kısırlaştırma için kullanılan ışın yönteminin erkek sinekleri zayıflatarak çiftleşme eğilimlerinin önüne geçmesi. Bizim araştırmamız genetiği değiştirilmiş, oksitek sineklerinin üreyip üreyemeyeceğine odaklandı. Oksitek sinekleri kısır değiller. Zararlı dişi sinekleri, e, oksitek sinekleri ile çiftleşme sonrası sadece erkek sinek doğuruyor. Böylece sinek popülasyonundaki tahıl zararlısı dişilerin oranı hızla azalıyor bu yöntem sayesinde erkek sineklerin radyoaktif ışınlar kullanılarak kısırlaştırılmasına gerek kalmıyor ve böylece sit yöntemi kullanılarak elde edilen sineklerden daha sağlıklı sinekler elde edilmiş oluyor diye konuştu. Acaba bütün bunlar doğayla oynama yöntemleri yarardan fazla zarar mı getirecek diye düşünmeden edemiyor insan her işin ucunda bir başka teknoloji, biyoteknoloji şirketi varsa. Tema Vakfı kısa süre önce duyurulan doğal sit alanlarında planlanan HES projelerinin gerçekleştirmesine yönelik ilke kararı hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada 12.8.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan ilke kararı doğal sit alanlarında HES yapılabilmesi için bir takım kriterlerin ve HES'ler yapılırken uyulması gereken koşulların belirlenmesini öngörmektedir deniyor. Doğal sit alanlarına HES yapılabilmesinin belirli kriterlere dayandırılması olumlu bir gelişme olmakla beraber söz konusu ilke kararının ekosistemi koruyan bütüncül bir bakış açısı içermesi için aşağıda belirtilen maddelerin düzeltilmesi ...ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir denildi. Temanın düzeltmeleri şöyle, ilke kararının birinci maddesinde ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu sonucunda belirlenen... ...kriterlerden en az birine sahip olan doğal sit alanlarında HES'lerin yapımına izin verilmeyeceği belirtilmiştir. İkinci maddesinde ise bu kriterlere sahip olmayan doğal sit alanlarında bir takım koşullar doğrultusunda HES yapımına izin verilmektedir. Üçüncü maddesinde ise doğal sit alanlarında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar... 1. maddedeki kriterlere sahip olmayan tüm doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmektedir. 3. madde ile 2. maddeye de aykırı bir şekilde doğal sit alanları için geçiş dönemi olarak kabul edilebilecek bir dönemde HES'lerin yapılmasının önü açılmaktadır. 5. maddesinde tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunun konusu ile ilgili uzmanların bulunamaması durumunda, Biyolojik çeşitlilik konusunda uzman biyologların ve veya jeologlardan oluşan komisyonca görüş alınması gerektiği belirtilmektedir. Farklı konularda uzmanlık gerektiren durumlarda biyolog ve jeologların uzmanlık alanları her zaman doğru görüş verebilme açısından yeterli olmayabilir, diyor Tema Vakfı. Yaptığı bu açıklamada açıklamanın tamamına tema.org.tr adresinde ulaşabilirsiniz. Sivas'ın Hafik ilçesi Aktaş köyü Halkı sularını ve yaşam alanlarını tehdit eden maden çalışmalarına karşı harekete geçti. Yerleşim alanına 200 metre mesafede yapılan orman ve kaynak sularını yok etme pahasına çalışmalarını sürdüren maden ocağının kapatılması için yürüyüşe geçen köylüleri maden şirketi jandarma korumasında karşıladı. Evrensel Net'in haberine göre Sivas-Hafik-Gürlevik Dağı ve Beydağı çevresinde yoğunlaşan madenciliğin bir ayağını da Gürlevik Dağı eteklerinde bulunan Aktaş köyüne 200 metre mesafede durmaz ve ay temiz maden şirketleri tarafından yürütülen çalışmalar oluşturuyor. Aktaş köyü 35-40 civarında köyün beslendiği kaynak sularının başlangıç noktasında yer alıyor. 40'a yakın köyü etkileyen ve sonrasında Kızılırma'ya karışan su kaynaklarının hemen yanı başında yapılan madencilik çalışmaları Aktaş köyü başta olmak üzere diğer köyleri de tedirgin etmeye başladı. Son yapılan analiz sonuçlarına göre Gürlevik Dağı eteğinde bulunan Yalıncak köyünün sularında ciddi oranda arsenik miktarının bulunması nedeniyle köylü bir yıldır içme sularından faydalanamıyor. Yaptıkları eylem sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililer gelene kadar maden çalışmalarının durdurulmasını sağlayan ve nöbete başlayan Aktaş köylüleri yaşam alanlarını sonuna kadar savunacaklarını ve en kısa zamanda madenin durdurulması için hukuki süreç başlatacaklarını ifade ettiler.